308. Konu: Hz. Peygamber'in Medine yakınında Kubaya varması ve halkın Hz. Peygamber'in gelişine sevinmeleri, Allah'ın Rasulü Müslümanlarla beraber Şam'dan gelen ve Zubeyr'in başkanlık yaptığı bir kervanla yolda karşılaştı. Zubeyr Allah Resulüne de kayınpederi Ebu Bekire de beyaz elbiseler verdi. Medine'deki Müslümanlar da Peygamber'in Mekkeden çıktığını haber almışlardı. Onlar her sabah öyleye kadar çıkıyor, yolları gözetliyorlardı. Öyle hararetinde ise evlerine dönüyorlardı. Bir gün uzun uzun yollara baktıktan sonra evlerine döndüler. Yahudilerden birisi herhangi bir ihtiyacı için dışarı çıkmış, etrafa bakıyordu. Resulullah ile Ebu Bekir'i uzaktan serap gibi beyazlar giyinen iki kişi şeklinde gördü. Kendini zapt edemeyerek en yüksek sesiyle, ''Ey Araplar, işte beklediğiniz peygamberiniz'' deyince Müslümanlar silahlarını alarak Rasulullah'ı Harre'de karşıladılar. Hz. Peygamber onların sağ tarafından giderek Beni bin Avef kabilesine misafir oldu. O gün Rebiyül evvel ayının pazartesi günüydü. Hz. Peygamber susarak oturuyordu. Ebu Bekir de ayakta duruyordu. Ensardan olup da Resulullah'ı daha önce görmeyenler Ebu Bekir'e gelerek selam veriyorlardı. Bu durum gölgeler kaybolup Resulullah güneşte kalıncaya kadar devam etti. Bunun üzerine Ebu Bekir gelerek Resulullah'a abasıyla gölgelik yaptı. Böylece halk anladı ki oturan zat hazreti peygamberdir. Hazreti peygamber, Beni Am bin Avef nezdinde on küsur gün kaldı. Takva üzerine tesis edilen o mescidi, bina edip içinde namaz kıldıktan sonra devesine binerek halkla beraber Medine'ye girdiler. Devesi bugün Medine'deki peygamber caminin bulunduğu yere çöktü. Burası Müslümanların bazılarının namaz kıldıkları bir yerdi. Esasında Süheyl Sel isimli ve Saad bin Zürare'nin himayesindeki iki yetimin harman yeriydi, deve oraya çökünce Hazreti Peygamber, eğer Allah dilerse bu benim konağımdır, dedi. Sonra Hazreti Peygamber o harman yerinin sahipleri olan iki zatı çağırdı, kendilerinden mescid yapmak üzere burasını satın almak istediğini bildirdi. Çocuklar da, ey Allah'ın Rasulü, biz satmayız, fakat sana hibe ederiz, deyince H.Z. Peygamber bu teklifi kabul etmedi, araziyi onlardan satın alarak mescidi bina etti, Müslümanlarla beraber mescidin kerpiçlerini çekiyor, bu esnada da şu şiiri okuyordu, bu, Hayber'in yükü değildir, ey Rabbimiz, bu yük daha sevablı ve daha temizdir, ve ecir, kesinlikle ahiret ecridir, Ya Rab, Ensar ve Muhacir'e merhamet et, Enes bin Malik şöyle anlatıyor, çocukların arasında koşuyordum, onlar, Muhammed geldi, diyorlardı, ben koşuyordum, fakat bir şey görmüyordum, sonra tekrar, Muhammed geldi, diyorlardı, koşuyordum, yine bir şey görmüyordum, ta ki Hazreti Peygamber ve arkadaşı Ebu Bekir gelinceye kadar, o zaman biz Medine'nin bazı harabelerinde gizlendik, sonra onlar göçebelerden bir kişiyi gönderdiler ki, Ensar'a geldiklerini haber versin, Ensar 500 kişilik bir grup halinde peygamber ve arkadaşını karşıladılar, Ensar, emin olarak, itaat edilerek buyurunuz, dedi. Böylece Hazreti Peygamber ve arkadaşı Ensar'ın arasında Medine'ye girdi. Medine halkı yollara dökülmüştü. Hatta genç kızlar binaların damlarında Resulullah'ı görmek için sabırsızlanıyorlar ve hangisi Resulullah'tır, diyorlardı. Biz buna benzer bir manzara daha görmemiştik. Hazreti Peygamber'in Medine'ye geldiği ve sonra da vefat ettiği günü gördüm. Onlara benzer iki günü bir daha görmedim.